Açık Radyo 94.9 e, Açıklığınız devam ediyor. Katar'ın başkenti Doha'dayız. Gökşen Şahin telefon attığımızda. Gökşen merhaba. Merhaba. Nedir durum Gökşen? E, bugün Katar'ın ilk e, sokak gösterisi, sokak eylemi gerçekleşti. Biraz ondan bahsedelim. Ee, biraz bence e, hafta içi e, programı dinlemeyenler için hafta içi yapılan yayınları bir özetler misin? Çok kısaca ki e, bilgi sahibi olsun insanlar, dinlemeyenler. Aa, tabii, tabii ki. Ee, şimdi biz bizim Katar'da ve Doha'da bulunmamızın sebebi burada iklim müzakerelerinin devam ediyor olması. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin e, 18. Taraflar Konferansı gerçekleşiyor. Evet. Bu 18. Taraflar Konferansı'nın bir önemi var. Birkaç konu yüzünden önemli aslında ama en önemlisi Kyoto Protokolü'nün bu yıl son geçerlilik yılı. Yani birinci yükümlülük dönemi Kyoto Protokolü bitiyor. Bundan sonraki süreçte ne olacağına, uluslararası iklim sistemini belirleyen anlaşmaların nasıl olacağı tartışılıyor hı hı. buradaki müzakerelerde. Aynı zamanda da işte ondan anlatırız birazdan. Ee, tokak gösterir. Sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri de devam ediyor. Hı hı. Dolayısıyla e, baktığımız zaman yavaşgeller çok yani birçok gazete zaten bunu burada o şekilde anlatıyor ama çok iyi gitmiyor. Çok parlak gittiğini söyleyemeyiz. Sirius hala Kyoto Protokolü'nün ikinci yükümlülük dönemi kaç yıl olsun ona karar verilmedi. Hı hı. E birçok ülkenin eee sera gazı azaltım hedeflerinde net bir ilerleme yok. Her şey bir miktar gelişti ve önümüzdeki hafta içinde de bakanlar gelecekler. Hı. Ülkelerin bakanları, çevre bakanları, dışarı bakanları konuyla ilgili bakanlıklar gelecek. Onlar yerliğinde çözülecek gibi duruyor. Hı. Ama genel olarak hakim olan hava da burada zaten bir şey çıkmayacak. Ülkeler hevesli bir şey çıkartmak konusunda. Ama hiçbiri e, yap, yapılması gerekeni yapmak konusunda hevesli değil. Biz yine yani ödül almışız. Gazı... <gülüyor> evet, <gülüyor> bizim, ona da gelelim. Bizim sarı gazı azaltımlarımızı ciddi şekilde azaltmamız lazım küresel olarak. Ülkeler e, kendi özel koşulları seviyesinde yapabileceklerini söylüyorlar. Bizim ödüle gelirsek de biz e, ikinci gün aldık ödülü, günün fasulye ödülünü aldık. <gülüyor> Bunun ne olduğunu kısaca söyleyelim yine bir Climate Action Network, iklim eylem ağı diye bir ağ var. Bu iklim eylem ağı bir ağ var. Bu iklim eylemi diye bir ağ var. Bu iklim bir günün var. ödülü veriyor. Biz ikinci günde aldık bunu. Bu iklim eylemi diye bir ağ var. Evet. Ve buna rağmen kömüre olan kara sevdamıza rağmen Kyoto protokolü yükümlülük almamamız ve seragöz salımlarımızı azaltmayacağımız aksine de kömür yatırımlarımızı hızla arttırdığımız için geldi ödül bize. Ödümle... Çevreyi kirlete kirlete büyüyoruz değil mi? Evet, <gülüyor> evet. Böyle de yani böyle devam ederse her yıl en az bir tane alacağız gibi görünüyor. Peki bu Arap gençliğinin evet. bu meseleyle ilgisini de anlatsak istersen. Alo. Alo. Ha Duyuyorum yine, ha. Gökşen. Ben soruyu duyamadım. Bu Ona... Arap gençliğinin de meseleye katılımı söz konusu. <Gülüyor> Kısaca ondan bahsedelim. Sonra da bugün gerçekleşen eyleme geçelim evet. olmazsa. Tabii. Arap Gençliği yeni başlayan bir örgütlenme. Arap Gençlik Hareketi. Arap Gençlik Hareketi 15 ülkede, 15 Arap ülkesindeki gençlerin oluşturduğu bir inisiyatif. Ve amaçları aslında şey çok net söylüyorlar. Biz üzerimize mermi sıkılırken demokrasi mücadelesi verdiysek... Henüz üzerimize mermi sıkılmıyorken ve müzakere edebiliyorken burada e, iklim için mücadele etmemiz lazım. Çünkü bizim esas derdimiz demokrasi diyorlar. Hı hı. Ama bir gezegen yoksa biz demokrasi mücadelemizi devam ettiremeyiz. Hı hı. Dolayısıyla bunu devam ettirmek için öncelikle gezegeni korumak zorundayız diye. Hı hı. E, 100 kişilik, çeşitli Arap ülkelerinden 100 kişilik bir gençlik delegasyonu geldi buraya. Hı hı. Çok etkinler gerçekten e, müzakere salonlarında delegasyonlarla görüşmekte. Ee, kendi ülkelerine baskı yapıp e, kendi ülkelerinin sarı gazı azaltı hedefi almasını istiyorlar hı hı. yine bu gençlik e, organizasyonunun bir aslında kendileri söylüyorlar 8 ay sürdü bize bu eylemin iznini almamız ama sonunda alabildik diyorlar bugün sabah gerçekleşti Katar Devleti'nde ilk defa yani Katar Devleti var olduğundan itibaren ilk defa bir sokak gösterisi organize edildi hı hı. bunu da bu gençlik hareketi organize etti Dolayısıyla bir hayli kalabalıktı. Herkes yani Katar Devleti izin verirken 50-100 kişi olur değil mi? Salahlıya izin vermiş ama binlerce kişi vardı. Dolayısıyla gayet iyiydi. Aynı zamanda umut mu yani müzakerelere mesajın gitmesi ve müzakereler çerçevesinde mücadele eden örneğin Afrika Devletleri, ada İlkesi Devletleri gibi devletler gerçekten varoluşları için mücadele ediyorlar iklim müzakerelerinde. Hı hı. Dolayısıyla onların sesinin diğer se sivil toplum kuruluşları tarafından da sahiplenildiğini gösterdi. Hı hı. Ee, o açıdan e, ilgin ilginçti. Yani biz Bugün cumartesi orada ama Katar'da cuma cumartesi hafta sonu olduğu için yani hı hı. Türkiye mantığıyla düşündüğümüzde pazara denk geliyor. Eylem'in buluşma saati sabah 7'ydi. Pazar sabah 7'de buluşuldu ve Ee, yani sabah 8'de yürüyüş başladı. Aşağı yukarı kaç kişi toplandı Çiftlik... Gökşen? Ee, 3 bin kişi falan vardı. 50-100 beklerken Anlam 3 bin biraz sürpriz oldu herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, ve çok hareketliydi. Şey de ilginçti yani çok farklı ülkeden çok farklı insan grubu vardı. Örneğin Japonlar e, yükler istemiyoruz. Bizim iklimi kurtarmak için yenilebilir enerjiye yatırım yapmamız lazım. Fankart ile yürüyorlardı. Araplar en büyük fankart oydu. Ee, Katar bunu alırken, müzakereleri alırken işte biz Arap bölgesinde bir değişim başlatmak için buna niyetleniyoruz falan dedi. Ama bu kadar söylediğim aldığı e, bütün müzakerelerinde henüz bir sere gazı ve deşi belirtmedi. Hı hı. Dolayısıyla esas en büyük fankart işte Araplar şimdi liderlik etme zamanı. Hı hı. Ve e, eylemin bütün öncülüğünü yapanlar da bu çeşitli Arap ülkelerinden gelen gençlerdi. Hı hı. Bugün zaten küçük bir e, pardon Arap baharı başlıyor gibi bizim, bizim müzakerelerde. Lübnan ilk serigazı azaltım hedefini açıklayan ülke oldu. Bugün bir özel et, yan etkinlik yapacaklar ve o yan etkinlikte serigazı azaltım hedeflerini açıklayacaklar. Umarız önümüzdeki hafta bakanlar gelince bu sayı yiktir ki Ve iklim konusunda yapılması gereken şeyler ufak ufak yapılmaya başlayacak. Hı hı, anladım. Peki e, var mı başka ekleyeceğim bir şey Gökçen? E, yok gibi zaten önümüzdeki hafta. Son bir son bir tabii soru kişisel merak. Son bir soru kişisel merak. Bizden sivil toplum kuruluşu olarak kim var orada? E, bizden şimdilik bir tek ben varım bir öğreniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ee, önümüzdeki ee, hafta ama yani. daha fazla insan gelecek. O, zaman, o zaman yılın fosilini de sen mi temsil ediyorsun orada? <gülüyor> Yok zaten e, o kadar kimseyi bulamadılar ki Türkiye'den e, Yeni Zelanda'lı bir arkadaşa verdiler. Fosil <gülüyor> Türkiye müzakerelerde görünmediğim Peki, için. Peki bakan gelecek mi? Ee, gelecek. Evet, Benim geleceğim. bilgim kadarıyla. Tamam. Ba bayrağı ona teslim edersiniz. ona teslim edersiniz o zaman <gülüyor> Tamam. Peki Gökşen <gülüyor> çok teşekkür ettim. Ben teşekkür ee, ederim. İyi yayınlar. Sağ ederim. olasın. Çok teşekkürler. Evet, Katar'daki Doha başkenti Dünya İklim Zirvesi'nde ilgili Gökşen Şahinden bilgiler aldık. Açık Radyo 94.9.